Osmanlı yayın evi sunar Kasetlerle Osmanlı tarihi 8. Kaset Yavuz Sultan Selim Eser Abdülkadir Dedeoğlu Senaryo Mehmet Gümüşçaylı Yöneten Hüseyin Avnioğlu İstanbul'undan 470 sene Osmanlı'yla iç içe yaşadık Bu uzun zaman dilimi içinde 8 seneyi hiç unutamam O 8 sene Benim Yavuz'la Beraber olduğum yıllardır İkindi güneşin gölgesi Uzun olur ama Vakti kısa sürer Gölge kısa zamanda biter Ve ardından akşam geliverir Muhteşem Osmanlı'nın akşamı Yavuz Sultan Selim'den çok sonra geldi. Fakat o tarihlere imparatorluğun ikindi güneşi olarak geçti. Gölgesi ise Kırım'dan Hicaz'a, Tebriz'den Dalmaça sahillerine kadar uzadı. O mübarek Sultan Rahmetli Fatih'in oğlu Beyazıt'a torunu Selim için söylediği sözler hala kulağımda çınlar. Bir gün Beyazıt bu Yavuz tornuma dikkat edesin diyerek Selime bizzat Yavuz unvanını o verdi. Cihangir de de Cihangir tornunu tanımıştı. Sene 1512'ye eriştiğinde Sultan II. Beyazıt tahtından feragat etti. ...ve Yavuz Sultan Selim Osmanlı ülkesinin hükümdarı oldu. İkinci Beyazıt'ın tahtını Selim'e bırakmasını kabul edemeyen Şehzade Korkut ve Şehzade Ahmet... ...padişahlıkta dava kılarak ülkede huzursuzluk çıkarttılar. Fakat Yavuz Sultan Selim kısa sürede birlik ve beraberliği sağladı... ...ve hemen büyük seferlerin hazırlığına başladı. Selim önce sarsılan İslam birliğini tekrar kurmak istiyordu... ...Bunun için bir büyük divan toplanmasını emretti. Emreniz yerine getirildi sultanım. Vezirler, ordu zabitleri ve tecrübeli Yeniçeri ağaları sizi beklerler. Madem ki bizi beklerler, gidelim. Gidelim de meselemizi görüşelim... ...ve bir an önce sefer hazırlıklarını başlatalım. Vezirlerim, gazilerim, yiğitlerim, Allah'ın inayetiyle Osmanlı tahtı bize nasip oldu. Bilirsiniz ki taç da taht da fanidir. Baki olan sadece ve yalnız Allah'tır. Esas olan saltanat sürmek değil, Allah'a hizmet etmek, O'nun gönderdiği son din olan İslamiyet için hayırlı işler yapmaktır. Biz dahi katılırız sözlerimize sultanım. Dinimizin ve devletimizin başında bir büyük gaile var, bunu sizler de bilirsiniz. Şah İsmail, babam Sultan Bayezid'in gününden beri Anadolu toprağı üzerinde dava kılar. Bundan gayrısı dinimizin birliğine dil uzatır. Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman'a küfür ve lanet yağdırır. Böyle bir günde bize durmak yaraşmaz. Anadolu'ya gönderdiği bozguncular her geçen gün faaliyetlerini arttırırlar. Böyle giderse dinde kalmaz devlet de. Şimdi sizlere sorarım. İran üzerine bir sefer açılması uygun mudur, değil midir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Neden çekiniyorsunuz? Padişahım, biz asker kulların ister Şah İsmail üzerine olsun... İsterse bütün dünya devletlerine karşı olsun Seninle birlikte gitmeyi vatan borcu biliriz Hemen sen emret padişahım Berhudar ol Abdullah Allah senden razı olsun Bu açık yürekliliğin iyi niyetinin mükafatı olarak Sana Selanik sancağını ihsan ettim Ben beylik paşalık sancak istemem sultanım Dileğim sizin yanınızda bir nefer olarak sefere katılmaktır Dilek senindir Abdullah o ki bu sözlerini vezirler ve paşalar iyice işitmiş olsun. Bizim gönlümüzde atalarımız gibi Frank diyarına sefer eylemek ister. Fakat Şah İsmail devletimizin dirliği dinimizin birliğine kasteder. Önce bu tehlikeyi bertaraf etmek gerekir. Evet şerketli hünkar. Emrettiğiniz yere gitmeye hazırız. Elbette Şah İsmail'e savaş açılması uygun olur. Cenabı Hak yardımcımız olsun. Öyleyse tez sefer hazırlıklarına başlansın. Sefer hazırlıkları en kısa zamanda tamamlandı. Yavuz Sultan Selim, oğlu Süleyman'ı yerine vekil bırakarak Yenişehir Ovası'na doğru yola çıktı. Yenişehir Ovası, o güne kadar görmediği bir insan selini görüyordu. Rumeli Eyaleti, Kütahya Karesi, Hamit, Menderes, Aydın, Çankırı, Bursa, Kastamonu, Ankara ve diğer sancakların askerleri bir araya gelerek o mübarek seferin ordusunu oluşturdular. Seferin başlaması için her şey tamamdır. artık. Elikan, kılıcı kan, siğnesi yuryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız gazabımız düşmana ziyan, adüvden korkmadık korkmayız hiçbir zaman, Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan, uğrun açık olsun ey serdar mücahit mücahid, hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedid, Fahri alemi hoşnut ettin. Hakk gazai ekberin esin mübarek ve sa'i. Ordumuz Sivas'a vasıl oldu. Askerin yoklaması yapılsın. Buradan öte Şah İsmail'in toprağına kadar durmak yok. Emredersiniz sultanım. Sultanım, yola çıkalı neredeyse üç ay oldu. Hala düşmanına karşılaşmadık. Askere yılgınlık geldi. Korkarım, huzursuzluk çıkar. Olanların farkındayım Hasancan. Şah İsmail bizi önce yokluk düşmanıyla savaştırmak ister. Askerimiz yorgun, atlarımız yorgun. Erzağımız günden güne azalmakta. Bunları hesaplar Şah İsmail. Savaşmayıp geri döneceğimizi zanneder. Ordumuzda da böyle düşünenler gittikçe çoğalıyor sultanım. Bu duruma bir çare bulmak gerek. O nasıl söz Hasancan? Çare Allah'tır. Çare önce nefsi yenmek, nefse karşı cihad etmektir. Biz bu cihadı her an yapar, her an o cihatla yaşarız. Bunu bilmez mi bu askerler? Allah'a şehadet ederim ki ordumuzdaki bir neferin imanı ile sizin benim imanım arasında zerre kadar fark yoktur. Lakin kışkırtıcılar askeri hak yoldan saptırmak isterler. Türlü yalanlar uydururlar askerin mukavemetini kırmak için. Bilirim Hasancan, bilirim. Fakat şimdi hesaplaşmanın sırası değildir. Gafillerden hesap sormanın günü de gelecektir elbet. Bunu bilirim sultanım. Fakat Şah İsmail'le bir an önce karşılaşmalıyız. Trabzon'dan yapılan erzak ikmali her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Şah İsmail'le karşılaşmayı ben herkesten çok isterim. Karşılaşayım ki ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmek ne demektir, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a sömek ne demektir? Bunların hesabını sorayım. Sen üzülme Hasancan. Allah bizimledir. Ondan zerrece şüphemiz yoktur sultanım. Fakat Şah İsmail. Ne varmış Şah İsmail'de Hasancan? Er olan meydana çıkar. Onda erlilik yoksa biz arar bulur, erliği öğretiriz. Yazdığımız mektuplara bile cevap yazamaz! Gönderdiğimiz elçileri idam etmeye yeter gücü ancak! Sen dahi bilirsin olanları Hasan Can. Bilirim sultanım! Ordunun sayımı bitmiştir sultanım! Toplam 140 bin askerimiz var! 140 bin asker! Evet paşa, 140 bin asker. Askerin 40 binini arkamızda bırakacağız. Onlar geri emniyetimizi sağlayacaklar. Diğer 100 ise ters harekete hazırlansın. Şah İsmail'i bulmadan geri dönmek yok. Emredersiniz sultanım. Nereder yoldayız? Bir tek düşman bile görmedik. Erzak sıkıntısı hat safhada. Tayinimiz yarı yarıya düşürüldü. Atlarımız da yorgun düştü. Bu halde hiçbir orduyla savaşamayız. Artık geri dönmeliyiz. Askerin isteği budur. Bunu sultana söylemeli. Padişahımız hiddetlidir. Gazabı büyük olur. Fakat bir yolu olmalı bunun. Ee, bu haberi sultana Hemden Paşa ulaştırır. Sultan Hemden Paşa'yı sever. Her akşam. ...meclisine çağırarak satranç oynar. Öyleyse hemden paşayı açalım derdimizi. Yine akşam oldu Hasancan. Her geçen gün biraz daha bilenirim Şah İsmail'e karşı. Dünyanın sonuna da gitse onu bulmalıyız. Dinimizin geleceği onunla yapacağımız savaşa bağlıdır. İslam'ın içine giren fitne ve fesadın başı Şah İsmail'dir. Din düşmanları her devirde ve her zaman olmuştur sultanım. Peygamber efendimiz onların yüzünden Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. İslamiyet'in o günlerine göre bugünleri daha güçlüdür. Biz şimdi Hasan Sabbah olmaya özenen birini kovalıyoruz. Şükretmek gerekir sultanım. Biz her zaman şükrederiz Hasan Can. Şükretmeyenleri ve Allah'a şirk koşanları cezalandırmak için dünyaya geldiğimize inanırız. Güç Allah yolunda kullanılırsa güç olur. ...yoksa gösteriş ve kibirden öteye gidemez. Doğru dersiniz sultanım. Emden Paşa'ya haber sal Hasan Can. Otağımıza gelsin de sohbetimize katılsın. Emredersiniz sultanım. Bizim gönlümüz de sizi çekmişti sultanım. Habere gerek yok. Müsaadeniz olursa otağınızda konuk olmak isteriz. O nasıl söz paşa? Biz çocukluk arkadaşıyız. Otağımızda her zaman yeriniz var. Şöyle gelin hele. Satranç takımımızda hazırlansın. Evet paşa. Gidişat nasıldır? Gidişat pek iyi değildir sultanım. Nasıl iyi değildir paşa? Ya, bu arada vezirine dikkat et paşa. Vezirimizi kaşarız sultanım. ...böylece oyunda eşitlik sağlanır. Evet paşa, seni dinlerim. Şevketli padişahım... ...işte İran topraklarına girdik. Düşman korkusundan meydana çıkamadı. Şan ve şevketinizi gösterdiniz. Bu uzun ve ıssız çöllerde... ...daha fazla dolaşarak askerlerinizi perişan etmek... ...reva değildir. Lütfedin geri dönelim. Bunu sana kim öğretti paşa? Şefketli hünkârım hiç... B bırak kaldırın şunu! Otağınıza ok yağar sultanım, asker galeyana geldi. Sabah namazımızı eda ettik, bundan gayrı yol gözükür bize. Asker geri dönmek ister sultanım. Geri dönelim! Evet, geri dönelim! Evet, geri dönelim! Savaşacak bir yok! Nedir bunlar? Erzağımız da tükendi arkadaşlar. Evet, evet, her şeyimiz. Hele meydana çıkalım Hasan Can. Kader, aylardan biri düşman arayarak. Evet, evet düşmandan eser yok. Eski evet, evet. düşman de. De. nereye gideceğim? Daha bilmemek ettim. Daha nereye kadar, Hı kadar Hı gideriz? Artık geri dönelim. Yeter bunlar. Evet geri dönelim. Savaşacak. Savaşacak. Düşman yok artık. Askerlerim beni dinleyin. Çoluk çocuğunu düşünenlere müsaade ediyorum. İsteyen geriye, kadınlarının yanına gidebilir. Ben buralara geri dönmek için gelmedim. Rahatını arayan bu yollara çıkmaz. Ölümden korkanlar benimle gelmek isteyenlerden ayrılarak çıkıp gitsin. Düşmanla çarpışacak olanlar benimle gelsin. Eğer içinizde ölümden korkmayan er yoksa ben tek başıma düşmana karşı giderim. Tanrımın sözleri bütün orduyu büyüledi sanki. Ordu onun ardından yürüyüşe geçti. Aman Allah'ım bu ne güzel bir hadise. Bu ne güzel Allah'ım. Öncü kuvvetlerimizden haber geldi. Şah İsmail'in ordusu çok yakınımızdadır. Savaş durumu için ne dersiniz paşalar? Şevketlu Padişahımız. Ordumuz aylardan beri yoldadır. Askerimiz yorgun düştü. Bu durumda savaşa başlamak tehlikeli olabilir. Hiç olmazsa 24 saat istirahat edelim. Muharebeye orduyu dinlendirdikten sonra başlarsak başarılı oluruz. Başka sözü olan yok mudur? Şerketli Padişah'ım, burada söz söylemek bize düşmez. Fakat müsaade buyurursanız fikrimi söylemek isterim. Söyle. Padişah'ım, şüphesiz vezirlerinizin fikirleri doğrudur. Fakat bana göre muharebeye derhal başlanmalı. Yoksa ordunun içindeki kışkırtıcılar askerimizi yanıltabilir. Buna hiç imkan bırakmadan Şafak'la beraber derhal hücuma geçmeliyiz. Koca divanda söylenen en doğru söz... Vezir olman gerekirmiş Çelebi. Evet. Şafak'la beraber hücuma geçeceğiz. Herkes hazır olsun. Nihayet Osmanlı geldi. Ama tuzağıma düştü. ...o yorgun orduyu darmadağın ederim. Şahım! Osmanlı hücuma geçti! Garip şey. Bu kadar yorgun askerle... ...muharebeye başlamak deliliktir. Eh. Acab bir gösteriş olmasın? Hayır Şahım! Getirin şu Türk esiri. Bir kan urmağı gibi... ...tepeleri istila eden... ...bu kırmızı sancaklar... Padişah'ın hassa ordusudur. Hayır Şah Hazretleri. Bunlar dedelerinden kalma başbuğları olan Mihaloğlu'nun kumanda ettiği Nibolu süvarileridir. Ya şimdi ovaya inen yeşil bayraklılar kimlerdir? Padişah askerleri bunlar mı? Hayır Şah Hazretleri. Bunlar da beylerdir. İspandiyaroğlu kumandasındaki Bolu ve Kastamonu süvarileridir. Bu iki kolordu Osmanlı ordusunun öncülerini teşkil ederler. Peki ya şunlar Toz bulutunun arkasındaki yayalar Herhalde padişah askerleridir Hayır Şah Hazretleri Bu gördüğünüz kırmızı elbiseliler Azeplerdir Yoksa bunlar mı padişahın askerleri Hayır Bunlar Karaman askerleridir <gülüyor> O zaman şu ortadan gelenler Padişah askerleridir Hayır Bunlar da Anadolu Beylerbeyi'nin askerleridir İşte Türk padişahı, işte Türk padişahı Şah Hazretleri. Bu iki sancak onun sancaklarıdır. Sağında sipahiler, solunda silahtarlar, arkasında ulufeli süvariler ve azepler. İşte bunlar padişahın hassas askerleridir. Uzun Hasan'ı mağlup eden ordu da böyleydi. Keşke bir meydan savaşını kabul etmeseydim. Fakat geri dönemedim. Der, ...neyse o olur. Ağustos ayı... ...büyük Türk zaferlerinden birine daha şahit oldu. Yavuz Sultan Selim... ...Çaldıran'da... Şah İsmail'i mağlup ettiğinde tarihler 23 Ağustos 1516'yı gösteriyordu. Şah hanımını ve tahtını savaş alanında bırakarak kaçtı. Tebriz'e giren Yavuz Sultan Selim orada bulunan alim ve sanatkarlara çok büyük hürmet gösterdi. Onlardan bir kısmını kendi sarayına gönderdi. Tebriz'de bir müddet daha kaldı ve kışlamak üzere Amasya'ya döndü. Bahar'la birlikte tekrar sefere çıkıldı. Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu ordu, Tefevilerin elindeki Kemah Kalesini fethetti. Şeyh Züvaroğlu Ali Bey ise, başka bir orduyla Bozok bölgesini oğullarından aldı. oğulları bazen Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetini tanıyor, bazen de Mısır kölemenlerinin tarafına geçiyordu. Bu küçük devletin başında, Yavuz Sultan Selim'in anne tarafından dedesi olan Alaüldev ile Bozkurt Bey vardı. Bozkurt Bey'in yürüttüğü iki yüzlü siyaset, Yavuz Sultan Selim'i son derece rahatsız ediyordu. Bunun sebebi ise devletin doğu güvenliğinin sağlam olmamasıydı. Yavuz Sultan Selim bu durumda Sinan Paşa ve Şeyh Züvaroğlu Ali Bey'i Bozkurt Bey'in üzerine gönderdi. Yapılan savaş sonunda Dulkadiroğulları Beyliği, ...tamamen Osmanlı hakimiyetine alındı. Doğu meselesi kısa bir sürede olsa halledilmiş oldu. Fakat asıl mesele Mısır'da bulunan Kölemenler Devleti'ydi. Ordunun yorgunluğunu göz önüne alan Yavuz Sultan Selim... ...geri dönüş emrini verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah... Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah Allah entes selam ve minkes selam tebarek deyazen celalim ikram Allah kabul etsin sultanım Cümlemizinkini kabul etsin Hasan Can Senden de Allah razı olsun Sultan şehir İstanbul'a kavuştuğumuz için çok sevinçliyim sultanım Ben de sevinirim Hasan Can Lakin sevincimizi gazaba dönüştürmemizi isterler Yeniçeri rahat durmaz Devletin iç işlerine karışır Şehirde huzursuzluk çıkarır. Çare ne ola ki sultan? Çare vardır Hasancan. Vardır ama Allah'tan korkarım. Kurunun yanında yaş dayanar ondan korkarım. Fakat bu fesadın öne alınmalı. Bunun için bir tahkikat başlattım. Bugün yarın neticelenir. Gazabınızın, hiddetinizin önünde durulmaz sultan. Gazap bizim değildir. Hiddet bizim değildir Hasancan. Zannederler ki biz keyfimiz için sefere çıkarız. Zannederler ki biz şanımıza şan, ünümüze ün katmak için sefere çıkarız. Oysa bilmezler ki biz Allah tarafından görevlendirilmedikçe hiçbir sefer hümayuna çıkmayız. Orduyu kışkırtma cesaretini bulanlar cezasına da katlanacaklar Hasan Can. Mukadder olan ne onu göreceğiz. O, o mutlaktır Hasan Can. Hepimiz bezme ezelde yazılanı yaşayacağız. Fakat bu meselelerin üzerine gitmeyeceğiz anlamına gelmemeli. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışınız buyurur. Bizim işimiz devleti yönetmek, ümmeti Muhammed'in rahat ve huzurunu sağlamak. Gereken neyse yapılacaktır. Bundan kimsenin zerrece şüphesi olmaya. Hiddetinden padişahın yanına varılmazmış. Sefer sırasında serkeşlik eden, huzursuzluk çıkaran askerleri ararmış. Tahkikat açtırmış bu iş için. Gazabından korkulur. Suçu sabit olanların zerrece gözünün yaşına bakmaz. Yeniçeri söylemez huzursuzluk çıkaranları. Her seferde olur bu tür işler. İnsanoğlu değer geçer gideriz biz. Uzatmayız meseleyi. Fakat bu iş öyle değildir. Sefer zorlu geçmişti. Düşman da güçlüydü. Ayrıca Sefer Frank diyarlarını olunca asker daha bir şevkli olur. Ama gel gelelim bu iş başkadır. Huzursuzluğu Şah İsmail'in adamları da körükledi. Onların da parmağı var bu işte. Acaba öyle mi? Ben derim ki... Şişt, son, son, son, son, son. Selamünaleyküm ağalar, gaziler, yiğitler. Aleykümselam sultanım. Söze doğrudan başlamak en güzelidir. Tahkikat yapan vezirlere hiçbir şey söylemezmişsiniz. Gelip kendim sormak istedim. Seferde huzursuzluk çıkaranlar kimlerdir? Tekrar sorarım. Seferde huzursuzluk çıkaranlar kimlerdir? Ben tahta gelip kendim oturmadım. Benim hükümdar olmamı siz istediniz. Mülk ve millete hizmet emeliyle Babamı tahtından indirdim. Kardeşlerime kıydım. Şimdi de ikide birde isyan edersiniz. Bu şartlar altında memleketime hizmet edemem. Hükümdarlık yapamam. Böyle devam edecekseniz kendinize başka bir padişah bulun. Ben derhal hükümdarlıktan çekilmeye hazırım. Sizler affınızı Allah'tan isteyin. Siz'e bel bağlayan ümmeti Muhammed'den isteyin. Benim affıma sığınmayın. Bu gece görünmedin Hasancan. Ben yine kitap okudum, birkaç satırda şiir yazdım. Sen neler yaptın? Birkaç gece uykusuz kaldığım için bu gece hizmetten mahrum kaldım sultanım. O halde ne rüya gördün? Hiçbir rüya görmedim sultanım. Bir geceyi hep uykuyla geçirdiğin halde rüya görmemek olur mu? Söylesene gördün rüyayı. Sultanım Allah şahidimdir ki hiçbir rüya görmedim. Allah Allah şaşılası şey. Ben müsaade isterim sultanım. Kapı Hasan'ın yanına gitmem gerek. Git Hasan'ca git gör işini. Evet. Bağlar öyle kafa kafaya vermiş ne konuşursunuz. Ya bir şey yoktur Hasancan. Öylesine ne? konuşuruz. Söyleyin hele vardır bir konuştuğunuz elbet. Israr ettin söyleyelim Hasancan. Hasana bu gece bir rüya görmüş. Ondan dolayı hayret içindedir. Bana rüyasını anlatıyordu. Allah aşkına rüyayı bana söyleyiniz. Çünkü padişah hazretleri benden bir rüya sordu ve ısrar etti. O gece gördüm ki şu eşiğinde durduğum kapıyı Acele acele vurdular. Nedir diye içeri vurdum. Gördüm ki kapı biraz açılmış. Dışarıda nurlani yüzlü adamlar var. Hepsinin elleri bayraklı ve hepsi de silahlı. Kapıyı vuranın elinde ise ak sancağı var. Bana dedi ki: "Bilir misiniz niye gelmişiz?" "Hayır. Buyurun ne istiyorsunuz?" dedim. E ee, sonra ne oldu anlat hele dediler ki bu gördüğün kimseler hep peygamberimizin asabıdır. Bizi Resul-ü Ekrem gönderip Selimhan'a selam etti ve buyurdu ki Selimhan kalkıp gelsin. Harameyn'in hizmeti ona verildi. Ben şaşırıp kalmıştım. peki siz kimsiniz diye sorduğumda ise nurani yüzlü zat ...ben Aleyhübni Ebu Talib'im diyerek gözden kayboldu. Korkumdan kan batmıştım. Sabah namazı vakti uyandım. Şimdi hayret içinde Onu düşünüyorum. Bana müsaade ağalar. Hemen padişah hazretlerinin yanına gitmem gerek. Gel Hasancan, gel. Senin sabaha kadar uyuyup da rüya görmemene hayret ederim. Padişahım, rüyayı ben Hasan kulunuz görmedim ama... ...başka bir Hasan kulunuz görmüş. Emriniz olursa arz edeyim. O gece gördüm ki... ...şu eşiğinde durduğum kapıyı... ...acele acele vurdum. Nedir diye içeri Gördüm ki kapı... E, demek öyle Hasancan. Kara dumana binmenin vakti gelmiştir. Gayrı sevdiklerinle helalleşmeye başla. Sefer mi var sultan? Sefer var Hasancan. Sefer. Sefer emri de iki cihan sultanı yüce peygamber efendimizden geldi. Mübarek topraklara doğru gideceğiz Hasancan. büyük bir orduyla 5 Haziran 1516 tarihinde Mısır seferine çıktı. İslam Birliği'ni kurmaya yemin eden büyük kumandanın ordusuyla Mısır Sultanı Kansu Garbin'in ordusu 24 Ağustos'ta Mercidabık'ta karşılaştı ve Ağustos ayı büyük bir Türk zaferine daha şahit oldu. Bu zaferle Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı idaresine girdi ve mısır yolu açıldı. Halep'te kılınan cuma namazında minberdeki hatip Yavuz Sultan Selim için "Hakimül Harameynü Şerîfeyn İbnü's Sultan İbnü's Sultan Selim Han." Yani Mekke ve Medine'nin hakimi dediğinde Büyük Cihangir hatibi derhal ikaz ederek "Hayır hatip efendi. Hayır. Hadimül Harameynü Şerîfeyn." Yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olduğunu söyledi. Ve o günden sonra Osmanlı sultanları bu unvanla anıldı. Yavuz Sultan Selim ileri bir yürüyüşle ordusuyla beraber Şam'a girdi. Şam'da üç ay kalan Yavuz Sultan Selim, Büyük İslam düşünürü Şeyhül Ekber Muhyiddin-i Arabi'nin kabrini tamir ettirdi. Bu arada Veziri Azam mahiyetindeki bir ordu, Han Yunus mevkiinde bir Mısır ordusunu bozguna uğrattı. Kudüs şehrinde bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılan Yavuz Sultan Selim, Mısır'a doğru yürüyüşe geçti. Gazilerim, yiğitlerim, şahbazlarım, ne mutlu bize ki Allah yolunda Din ve devlet uğruna savaşmaya gideriz Yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranları temizlemek Üzerimize farz oldu Bu yolda ölürsek müjdeler olsun bize Allah'ımıza kavuşuruz Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun Gelin gayrı helallaşalım Bizim sizlerde bir hakkımız varsa Yerden göğe kadar helal olsun Sizin de hakkınız kaldıysa Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Allah, Ekber. Elikan kılıcı kalan, sıinesi yurğan, ciyeri püryan, meydanı şahadette Allah yoluna revan, Kahrımız gazabımız düşmana ziyan. Adüv'den korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yazdan. Uğrun açık olsun ey serdar-ı mücahit. Hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedid. Fahri alemi hoşnut ettin. Hakk'a zayı ekberin etsin mübarek ve sa'id. <gülüyor> Mevşirin Müminin, ya! Muhammed, Allah Allah Allah, Allah, Allah Allah Allah Hasan Can, ne dersin? Geldik, dayandık Sina çölüne. Allah yardımcımız olsun. İşimiz zor derim sultanım. Zorlar insan için değil mi Hasancan? Her şey kolay olacaksa biz ne güne yaşarız? Eninde sonunda bu çölü geçeceğiz ve Tomam Bay burnu kırılacak. Tomam haddini bildirmek gerek. Buna ben dahi katılırım. Lakin bu çölü geçmek. Çölü geçmek dersin Hasancan. Biz hesaplarımızı ona göre yaptık. Ocak ayının ortasında yürüdük çöle. Askerimizin telef olmasını biz dahi istemeyiz. Ocak ayının ortasında gündüz yumurta pişer, gece ise sular donar sultanım. Buna dayanmak kolay değildir. Allah bizimledir Hasancan. Başına topladığı Kıpti ve diğer taifesiyle İslam aleminde fitne çıkartan Tomambay'ın yaptıkları yanına mı kalsın yani? Yola ne için çıktık padişahım? Elbette ki Tomambay'ın yaptıkları yanına kalmayacak. Ölmeden önce alemi İslam'ın birliğini görmezsem gözlerim açık giderim Hasan Can. Bütün davam, bütün meselem budur. Buna bütün askeriniz inanıyor sultanım. Yoksa bu ateş denizine hiç kimse bu cesaretle dalamaz. Onlar cennet yolcuları. Onlar benim can kardeşlerim Hasan Can. Onlar bilirler ki Müslüman Türkler muharebe meydanlarında ve bütün ömürlerince yalnız ve yalnız Allah'tan korkarlar. Önlerine çıkan hiçbir engel onları Allah yolunda cihattan alıkoyamaz. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uydukça onun yardımıyla bu çölü geçeceğiz Hasancan. İnşallah Sultan. Buna kara Duban dahi inanır. Değil mi kara duman? Neredeyse çölü yarıladık. Buradan ötesi kolay olur inşallah. Fakat sıcak kavuruyor, soğukta donduruyor paşam. Savaşta değil Bunlar olacak elbette. Ha. O da ne? Sultan atından indi. Şimdi de yaya gidiyor. Bizim atla gitmemiz doğru olmaz. Fakat neden? Öyleyse ben de iniyorum atından. Bütün ordu yaya ilerliyor. Bunun hikmeti nedir acaba? Hikmetini sultandan sormak gerekir. Önce o indi atından. Hikmetini Hasan Can sorar sultan'dan. Sebep ne ola ki? Ne dersin Hasan Can? Bir sorsan sultan'dan. Tabii ki sorarım paşam. Fakat bunda bir hikmet vardır. Sultan ludur, evliyadır. Ben kaç kere şahit oldum kerametine. Hayırdır inşallah sultanım? Bütün ordu merak eyler. Devletli padişahımız acep niçin yaya yürürler diye telaş ederler. Görmez misin Hasancan? İki cihan sultanı peygamber efendimiz önümüzde yaya yürürlerken biz nasıl at üstünde olabiliriz? Aman yarabbi yağmur başladı. Çöle yağmur yağıyor. Mübarek seferdir bu sefer. Mojize. Allah'ım, evet, yarabbim şükürler olsun ki çölü zayiat vermeden geçtik. Fakat şimdi bizleri zorlu bir savaş bekler. Paşalar, ne dersiniz? Tomambay tehlikeli bir hükümdar, değerli bir kumandan sanırım. Ben de öyle sanırım Şevketli. Yalnız çok ihtiyatlı olmamız gerek. Tomambay'ın Adiliye'ye 200 top yerleştirdiği muhakkak mı? Evet Şevketlu, bizzat tahkik ettim. Ya şimdi ne yapmak gerek? Bunu Şevketlu efendim daha iyi bilir. Mısır topları bizim toplarımız gibi taşınabilir toplar değildir. Yere çakılmıştır. Mısır toplarını başka istikamete çevirmek uzun zaman alır. O halde adiliyeden geçmeyeceğiz. Başka yol yok Şevket. Var paşa var. El Mukattam Dağı'nın arkasından dolaşacağız. Aman sultanım bu çok uzun bir Başka yol. Başka çare yok. Tomambay'ın Adiliye'deki kuvvetleri üzerine biz de bir miktar askerle taarruz edeceğiz. Bu bir oyalama olacak. Asıl sevkülce iş yolumuzu Tomambay'dan gizlemiş olacağız. Ve dağın etrafından dolaşarak Mısır ordusunun arkasına düşeceğiz. Uygundur sultanım. Allah Allah Allah Allah! kaldıran galibine yakışan müthiş bir hareket. Bunu başka hiçbir kumandan düşünemez ve yapamazdı. Vaziyetimiz çok kötü. Doğru dersiniz padişahım. Bu durumdan kurtulmamız gerek. Bir yolu olmalı bu. Bir yolu var. Yalnız bu iş için 200 fedaî lazım. Biz iki kişiyiz. Demek ki 198 kişi daha lazım. Mısır ordusunda daha fazlası var. Yeter ki siz emredin padişahım. Yapmak istediğiniz nedir padişahım? Emredin uğrunuzda ölelim. Evet. Hepinizin ölmesi, ölümü göze alması gerek. Şimdi maksadımı izah edeyim. 200 kişi 200 kişi Osmanlı ordusunun tam ortasına yıldırım hızıyla hücum edecek. Ne pahasına olursa olsun Türk ordusu yarılarak... ...arka cephelerine geçilecek. Sultan Selim'in şadırı oradadır. Maksadınızı anladım padişahım. Evet kumandan, anladığın doğru. Yavuz Selim'in şadırına var gücüyle saldırılarak... ...Yavuz'u öldüreceksiniz. Eğer o ölürse Türk ordusu mağlup edilir. Hepsi mahvolur. Kılıçlarımızın şiddetine dayanamazlar. Hepsini yıkılıştan geçiririz. Yalnız... ...her şey... ...Yavuz'un öldürülmesine bağlıdır. Fevkalade bir fikir. Derhal harekete geçiyoruz. Yavuz'u ölmüş mü? Derhal Sinan Paşa'yı otağa istiyorum. Beni emretmişsiniz. Evet paşa, çağırdım. Ben şu sağ tarafta zor durumda olan ordumuzun durumunu yakından görmek istiyorum. Acele bir durum olursa benim yerime cevap ver. Vekaletim senindir. Emredersiniz padişahım. Basın kılıçı, sağ komutan. Aman vermeye yıkarım! Yavuz'u otorunda kıstırdık! Evet, Yavuz burdadır! Kıstırdık onu! Onlar Mısır ordusunun fedaileri. Sultan yerine beni buldular ve beni sultan zannediyorlar. Allah'ım, ya Rabbim sana şükürler olsun. Ya sultan burada olsaydı? İşte Yavuz budur! Evet! evet. Yavuz Sultan senin benim! Osmanlı mülkünün sultanıyım! Gelin buraya! Kılıcım hepinize yeter! Eşhedü'n la illallah! düştü! Mustu! Kemerli Ordu! Paşa şehit düştü. Sinan Paşa sonunda yanbaza yumruvuramadı. Çok yazık. Mısır aldı ama Sinan Paşa'yı kaybettik. Allah razı olsun yiğitlerim. Mısır ordusu bozguna uğradı nihayet. Mübarek Nil nehrine, Kahire'ye kadar yolumuz açılmıştır. 2 Ağustos 1517 yılında Türklerin büyük bir zaferiyle çınladı kulaklarım. Türkler şanlı tarihlerine Ridaniye zaferiyle altın bir sayfa daha eklediler. Yavuz Sultan Selim bu zaferde tarihte örnek alınabilecek bir askeri deha gösterdi. Toman askerleri zaferden sonra Osmanlı ordusunu günlerce meşgul ettiler. Fakat sonunda Mısır'da Türk hakimiyeti tamamen kuruldu. İşte bu günlerde Kayre sokaklarında yanık bir türkü duyulur oldu. Kaldı bizim mülkü cihan halkı Nice biz dururuz Halep'te. Gel kardeş, gidelim, Benim duyduğumu sizde duyar mısınız sultanım? Duyarım Hasancan. Ben de onlar kadar özledim morum elini. Benim de yüreğim onlar kadar yanıktır. Mübarek nile baktıkça İstanbul düşer aklıma. E öyleyse niye geri dönmeyi sultanım? Vazifemiz bittendi mi daha? Bu küçük dünya ancak bir cihangire yeter. Bundan da önemlisi. Ilahi nizamı yani Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i İslam dinini bütün dünyaya yaymaktır. Bu hepimizin gayesi değil midir sultan? Hepimizin gayesidir Hasancan. Buna yürekten inanırım. Askerimizin her biri savaş meydanında bir aslan kesilir. Tek başına bir orduya bedeldir. Bunu gözlerimle savaş meydanlarında gördüm. Ne anlatmak istersiniz sultan? Dünyanın bize küçük geldiğini. Buradan Cebeli Tarık yoluyla İspanya üzerinden Viyana'dan Balkanlardan İstanbul'a dönmektir gönlümüzde yatan. Neyse Hasan cen. Gönlle söz geçirmek kolay değil. Mukaddes emanetler gelince çıkarız yola. Sizinle yaşamak, sizin yanınızda bulunmak çok büyük bir şeref sultanım. Ama bu Hasan kulunuz sizin için bir şey yapamamaktan çok büyük üzüntü duyar. Keşke çok büyük bir ordum olsaydı da... ...sizi dediğiniz yollardan İstanbul'a götürebilseydim. Üzülme Hasan can. Sen bize can yoldaşısın. Başka bir şey istemeyiz senden. Sesini duyalım, dert ortağımız ol yeter. Hicaz'dan misafirleriniz geldi sultanım. Derhal huzura alın. Günlerdir onları bekleriz. Mülkü Osmanlı'ya hoş geldiniz. Diyarı İslam'a hoş geldiniz. Hoş bulduk Sultanımız. Mekke şerefi babam berekatın selamlarını ve hediyelerini sunmak istiyorum size. Bundan şeref duyacağım. Estağfurullah. Asıl siz bize şeref verdiniz. Sultanım, hediyeler içinde Mekke ve Medine'nin anahtarları babamın size bağlılığını ifade eder. Resul-i Ekrem Efendimizin hırka-i saadeti ...sancak-ı şerifi ve bir takım mübarek emaneti ise İslam dünyasının başında sizi görmek istediğimizin dileğidir. Dilek sizindir. Fakat buna siz ve ben değil, İslam alimleri karar verebilir. Babanıza selam, hürmet ve teşekkürlerimizi iletiniz. Bundan böyle mübarek toprakların her türlü sorumluluğu üzerimizdedir. Bunu da böylece söyleyesiniz. Sultanım, misafirlerin ağırlanmasını ben üzerime alayım. Kabulümüzdür. Fakat yola çıkma vakti gelmiştir Hasancan. Misafirlerimizle Mısır valimiz Hayr Bay ilgilense daha uygun olur. Siz nasıl uygun görürseniz Sultanım. Beklediğim gün geldi. Ve mübarek topraklardan dönen o muhteşem ordu kapılarıma dayandı. Bütün Boğaz içi zümrüt bir gerdanla döndü. Yüzbinlerce insan bayraklarla donatlı dört bir yanıma. O mübarek ordu ve büyük Cihangir'i karşılamak için bütün halk sabırsızlanıyordu. Ordu Üsküdar önlerindeydi. Sultanım, bütün İstanbul bayraklarla donandı. Yarın sizi karşılayacaklar. Demek böyle ha? Hasancan sen ne dersin? Ne diyeyim Sultanım, halk sizi sever. Biz ne yaptık ki Hasancan? Onlar öyle düşünmez Sultanım. Demek yarın sabah bizi karşılayacaklar. Evet Sultanım. Biz bir şey yapmadık ki Hasancan. Nihayet hükümdarlık vazifemizi yaptık. Bu kadar gösterişe ne uzun var ki, değmez. Sana bu kadar kıymet verilmesi beni üzüyor. Söyleyiniz, hiçbir karşılama yapmasınlar. Mümkün değil Şevketlu. Yüz binlerce halka bunu duyurmak mümkün değil. Mümkün olsa dahi İstanbul halkını Cihangir Hakanlarını karşılamak sevincinden mahrum etmek doğru olmaz. Demek öyle dersin Hasancan. O halde... O halde ben bunun bir çaresini bulurum. O kal şimdilik. Ben otağıma çekileceğim. Bekçe, kaça geçersin Sarayburnu'na? Üç akçe alırım. Gecenin bu saatinde karşıya geçmek kolay değil. Sen beni Sarayburnu'na geçir, üç akçeni vereceğim. Öyleyse hadi atla Kayı'ya, atla da bir an önce geçelim. Bu hükümdara fazla gören Koca Cihangir, bu gösterişli karşılamadan utanmış, çocuk gibi kaçmıştı. Yavuz Sultan Selim, Mısır dönüşünde Abbasi halifesi üçüncü mütevekkili yanında getirmişti. İslam alimleri toplanarak halifeliğin Yavuz Sultan Selim'e devredilmesine karar verdiler. Ayasofya Camii'nde minbere çıkan son Abbasi halifesi üçüncü mütevekkil, halifeliği Yavuz Sultan Selim'e devrettiğini bildirdi ve sırtındaki hırkayı çıkararak ona giydirdi. O andan itibaren Osmanlı padişahları Müslümanların halifesi ünvanını taşıdılar. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığında Osmanlı'nın nüfuzu ve hakimiyeti her geçen gün biraz daha genişliyordu. 1519 yılında Cezayir'den bir heyet geldi. Bu heyet büyük Türk denizcisi ...Barbaroz Hayrettin tarafından gönderiliyordu. Sultanım Cezayir'den heyet geldi. huzuru alınmayı beklerler. Tez gelsinler Hasancan. Can. Şevketli Sultan misafirlerimizi bekler. Sultanımızın huzurunda şeref bulduk. Kabul buyurduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim kapımız her zaman ve herkese açıktır. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurun sizi dinliyorum. Cezayir Sultanı Hayrettin şehrin anahtarlarını size gönderdi. Bundan gayrı sultanlık davası kılmaz. Bütün Cezayir sizin mülkünüz içine girmiştir. Sultanınızın bağlılığını bildirmesi gönlümüzü yüceltti. Onun namını duymuştuk. İspanya Müslümanlarının içine düştüğü acıklı durumda yaptığı yardımları da biliyoruz. Ayrıca hediyelerimiz vardır size sunmak istediğimiz. Her şeyiniz kabul edilmiştir. Hemen berat hazırlansın. Hayrettin bundan gayrı Cezayir Beyler Bey'imizdir. Fakat sultanınıza iletin ki o bizim gönlümüzde daima sultandır, yüce bir padişahtır. Hediyeleri ne yapmamız gerek sultanım? Hediyeler en kıymetli eşyaların yanına götürülsün. Ayrıca Beylerbeyi Hayrettin Paşa için hediyeler hazırlansın. Emredersiniz sultanım. Misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlansın. Her türlü ihtiyaçları giderilsin. Yola çıkacakları zaman da yanlarına donanmamızdan beş gemi katılsın. O nedendir sultanım? Rodos köpekleri musallat olur size. Ondan çekinirim. Endişeniz yersizdir sultanım. Hayrettin'in armadasını gördüler mi? Hepsi yollarını değiştirir, kaçacak deli kararlar. Akdeniz bir Türk gölüdür artık. Yüreğime su serttiniz. Fakat denizlerdeki gücümüzü bilirim. Akdeniz yetmez bize artık. Ben Hint Okyanusu'na açılacak bir donanmanın hazırlığını yaparım. Bu çok büyük bir teşebbüs. Eğer bizden bir emriniz olursa Hayrettin Paşa'dan dileğimiz bize usta gemiciler göndermesidir. Eksiğimiz budur. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın sultanım. Hayrettin'in her Levent'i, Akdeniz'i karış karış bilir. Yelken açmadığımız hiçbir köşesi yoktur Akdeniz'in. Okyanuslara açılacak gücümüz de var. Dileklerimi ve selamlarımı iletin Hayrettin Paşa'ya. Bu hareketinden de son derece duygulandım. Celal diye anılan bir haydut, Anadolu'da memlekette huzur kalmadı diye isyan çıkarır. Hayrettin Paşa ise sultanlıktan vazgeçip, Beyler Bey'imiz olur. Allah ondan razı olsun. Cümlemizden razı olsun Sultanım. Hepimiz Türk oğlu Türk'üz ve Müslümanız. Öyleyse ayrı gayrı neden olsun? Hepimizin gayesi aynı değil midir? Sağ ol Hacı Hüseyin, sağ ol. Eğer geri dönmeseydin, seni vezir yapardım. Fakat siz Hayrettin Paşa'nın yanına dönün. Siz onun yanında olun. Allah onun da sizin de yüzünüzü daim güldürsün. Sağ olun sultanım. Biz huzurdan çekilmek isteriz gayrı. Müsaadeniz olursa... Müsaade Allah'tandır. Hoşça tutun gönlünüzü. Hasan Can. Şöyle bir bahçeye doğru yürümek isterim. Sonbaharda dökülen yaprakları görmeyi çektiği için. Yürüyelim sultanım. Çiçeklerimiz hala solmamış Hasancan. Allah kainatın ne güzel yaratmış. Şu güllerin güzelliğine bak. Bunlar sonbahar gülleri sultanım. Sonbaharda açırlar. Çiçek sevgisi bizim özümüzde var. Yaylalarda yaşamışız yüzyıllar boyu. Şehir, saray bizi sıkar Hasancan. Onun için sürekli seferde olmayı dilerim. Önümüzde günler var Sultanım. Daha nice seferler sizi bekler. Yok Hasancan, yok. Artık sefere gidemeyeceğim gibime geliyor. Sefere çıkmak şart değil ya Sultanım. Bizde gönül seferlerine çıkarız. Doğru dersin Hasancan. Gönül seferlerine çıkmak gerek. Alemi İslam'da birliği sağladık. Bütün dünya Müslümanları tek vücut artık. Gözümüz arkada değildir. Öyleyse gönül seferlerinin vakti gelmiştir. Fakat Hasancan bizim gönül seferlerimiz de hiç bitmedi ki. <gülüyor> Doğru dersiniz Sultanım. Yazdığınız şiirler de bunun delili olsa gerek. <gülüyor> Biraz öyledir Hasancan. Tasavvufa meyleddi gönlümüz hep lakin fırsat olmadı. Sen de bunu dersin belli ki. Öyle. Onu derim Sultanım. Gün ola devran döne. Her şey nasip şu sırtında bir sızı var Hasancan. Bir bak hele. Bakayım sultanım. Açın hele gömleğinizi. Ha bu olmamış bir çıban. Yumuşaması için bir miktar merhem sürüse iyi olur. Bırak merhem Hasancan. Bu kadar küçük çıban için merheme ne gerek var? Sık şunu gitsin. Sultanım daha olmamış bir çıbanı sıkmak hem tehlikelidir hem de ıstırap verir. Bey Hasancan. ...bizi bu kadar acıya tahammül edemez mi sandın? Sen sık şunu gitsin. Olmaz sultanım, ben sıkamam. Ben sıkacak birini bulurum elbet. Edirne'ye gidiyoruz Hasancan. Durumunuz hiç iyi değil sultanım. Çıban günden güne ıstıraf verir size. Bu durumda yola çıkmanız uygun olmaz. Biz hatayı çıbanı sıktırmakla ettik Hasancan. Sözünü dinlemedik. Kendimizi helak ettik. Hadi yola çıkılsın artık. Emir sizindir sultanım. Biz kulunuza uymak düşer. Padişah'ın durumu kötü. Burada öteye gitmemiz uygun değildir. Derhal ordugah kurulsun. Emredersiniz Hasan cana haber salın. Derhal sultanın yanına gitsin. Hasancan, ...bu ne haldir? Sultanım... ...sultanım... ...artık Allah ile olacak zamandır. Hasancan, ...ya sen... ...bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin? Cenab-ı Hakk'a teveccühümüzde... ...bir kusur mu gördün? Haşa Sultanım, haşa. Cenab-ı Hakk'ı anmadığınız... ...hiçbir günü görmedim. Lakin... ...lakin bu zaman... Başka zamanlara benzemez. Hasan can hakkını helal et. Yasini şeref suresini okumaya başla. Şürel. Şiirler... Zan, beni bir gözlere ahu ya zemun etti felek. Yavuz Sultan Selim 21 Eylül 1520 tarihinde Uğraş Devesi adı verilen yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sekiz yıl süren hükümdarlığı sırasında Osmanlı İmparatorluğu en muhteşem günlerine erişti. İslam alemi de onun gününde yüzyıllar sonra dirlik ve düzen buldu. Sekiz yıla çok büyük işler sığdırmıştı Yavuz Sultan Selim. Onun ölümünden sonra ise Kanuni Sultan Süleyman. Diğer adıyla Muhteşem Süleyman'ın günleri başladı. Osmanlı Yayın evi sundu. Kasetlerle Osmanlı Tarihi 8. Kaset Yavuz Sultan Selim Osmanlı Yayın Evi Ticarethane Sokak Güle Güle Apartmanı Numara 14 bölü 2 Sultanahmet İstanbul Telefon 528 1771 511 8626 Sayın dinleyiciler Bir kaset daha edinmek istiyorsanız lütfen yayın evimizden isteyiniz. Çıkan kasetlerimiz Bir annenin kızına nasihatleri, bir annenin oğluna nasihatleri, bir babanın oğluna nasihatleri, Peygamberimiz Ebu Eyyub Sultan, Dinimi Öğreniyorum itikat. Dinimi Öğreniyorum Abdest Namaz, Dinimi Öğreniyorum Mezheplerimiz, Kuruluş ve Osman Gazi, Ana Baba Hakları, Fatih ve İstanbul'un Fethi Ulu Hakan Abdülhamit Han İbrahim Etem Sureler ve Dualar Mevlüt ve İlahiler Veliler Bahçesinden Tasavvufi Sohbetler